94.9 Açık Radyo'dan hepinize güzel bir gün diliyoruz. Biz bu kaydı bir önceki Cuma akşamüstü yapıyoruz. Ben Murat Lostar ve program ortağım Avniye Tansu ile beraber gedikli konuklarımızdan sevgili Vedat Gürer hoş geldiniz. Hoş bulduk. Epeydir bir arada olmamıştık. Evet böyle bir güne denk geldi. Dinleyicilerimiz de sizi özlemiştir. Ee, Murat Lostar'ın de söylediği gibi sevgili dinleyenler siz bu programı dinlerken pazartesi sabahı olmuş olacak ancak biz bu programı e, iki gün önce cuma akşamı geç saatlerde açık radyo stüdyosunda kaydetmekteyiz şu anda. Dolayısıyla e, yarın yani cumartesi günü bize göre yarın e, bu malum adı İnternet Yasası diye kısaca söylene gelen 5651 sayılı kanunda yapılan vahim değişikliklerin protestosu için düzenlenmiş etkinliğin sonuçları hakkında şu anda e, bizde bilgi yok. yok. Umarız örgütten gelirmiş. Umarız Umarız amacına ulaşır düzgün geçer diyelim. Evet 5651 sayılı kanun dedik. E, Sayın Gürer ne diyeceksiniz? Yani kanun daha henüz tabii yasalaşmadı diye kanun değişiklikleri. E ben e, meclisin tutanaklarından baktım. Epey de tartışmalı geçmiş. E sonra da tabii o parçacıkları kanun içerisine monte etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü bu torba yasa denen şey baya karışık bir yasa oluyor. Yani onu kafanız toparlanınca yakar ama özüne girmek lazım. Yani detayları da... Daha onaylanacak noter ya pardon yönetim başkan tarafından. Ondan sonra <gülüyor> e, yayınlanacak gazetede. Sonra tabii ki e, bu ya, çok önemli gazete yayınlanması. Yani hukuk devleti gazetede yayınlandığı zaman hukuk devleti oluyor. Ama mesela bizde gazetede yayınlanmayan kararlarda vardır. Neyse oraya girmeden. Neyse dinleyicilerimiz ha. gazete dediğinizde resmi, resmi gazeteyi gazetettiğinizi gazete, gazete, gazete. evet. anlıyordur. Yani bu yayınlanmış olduğu zaman göreceğimiz çok tehlikeli bir şey var. O da artık idare bir yargı kararına gerek olmadan istediği web sitesini yani kapatabilecek. Yani web sitesini de kapatabileceği gibi e, gerekli sayfayı ya da o server'ı ya da yani bilimum hani bunun altındaki herhangi bir katmandaki her yere e, yasaklama etkisi gelmiş oluyor. Bunun adı sansür yani. E, idari bir sansür. Hani bir hukuk sansürü de olabilir. Yani gerçekten hukuka aykırı bir şey olduğu zaman bir yargıcın kararıyla yapılır. E, onun adını artık sansür demiyoruz. O bir yaptırım oluyor o zaman. Ama bu idari bir karar olduğu zaman bunun adı sansür. Yani bu başka bir şekilde açıklayamıyorum. Yani niye bunu da başka şekilde yorumlamaya çalışıyor idareciler onu da anlamıyorum. Yani açık ve net söyleyin evet biz yani bunu uygun bulmuyoruz yasaklıyoruz. Yani böyle bir anlayışı bir de demokrasinin içindeymiş gibi e, satmak yanlış geliyor bana. Ama tabii çok söylenecek şey var yani çok e, üzücü bir şey. E, 21. yüzyıldayız hani e, fikir özgürlüğünden bahsediyoruz. Bilemiyorum yani bu nereye doğru giden bir şey, toplum haline geldiğimiz. Bu vahim maddeler geçtiğimiz hafta 5 Şubat akşamı. Oldukça da geç bir saatte. yıldırımızla hızıyla oylandı. Bir hatırladığınız, evet. hatırlayacağınız Tabii gibi. Tabii Mecliste ondan beridir ben şahsen hiç hatırlamıyorum ki Türkiye'de olan aykırı bir uygulamaya yurt dışından bu kadar yoğun ve bu kadar sık tepki gelsin. Yani gece başladılar evet. e, işte biz bu programı kaydettiğimiz cuma akşamına kadar her gün artarak e, dış basında resmen ayıplanıyoruz yani. Yani biliyorsunuz bizim imzalamış olduğumuz bazı insan hakları mevzuatı var. Hı hı. Kaldı ki kendisini modern bir devlet varsayan birçok ülke bu uluslararası süpranasyonel yani minnetler üstü devletler hı hı. üstü bu anlaşmalara uymak zorunda imzalamasa bile. Şimdi burada bizim imzadıklarımıza aykırı olduğumuz zaman da yaptırımları oluyor. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılanıyoruz cezalar ödüyoruz uyarılar geliyor böyle bir kanun yapmayın gibi. Bunu algılayamıyoruz. Avrupa'ya girmek istiyoruz ama burada hala bırakamadığımız huylarımız var. E, oysa burada kanunun üstünlüğü, hukukun üstünlüğü, pardon kanunun üstünlüğü başka bir anlama gelir. E, bu, bu tür e, bir e, uygulamayı Türkiye'de şimdi yazdığınız andan itibaren artık Avrupalı sizi şöyle görüyor. Bunlar bayağı bir aşağılardaymış diyor. Yani algılama zorluğu çekiyor. E, çünkü kendisini düşünemeyeceği bir şey söylüyorsunuz. Ya yani Bu tür hilebazca bazıca yolları e, düşünmek günah artık yani o nebze dogma anlamında söylüyorum. Çünkü demokrasi de kendi dogmalarını yaratmış durumda. Bazı şeyleri düşünemezsiniz. Yani demokrasi için örneğin bu bir tramvaydır. İneceğimiz bir durağa kadar bineriz diyemezsiniz bir İngiltere'de. Yani şimdi bunun gibi tabuları e, yıkan bir e, ilkel demokrasi anlayışını koyduğunuz zaman böyle bir kanun da yadırganmıyor benim açımdan. Yani biz maalesef içeride hapsolmuş kümesteki tavukla pozisyonunda olduğumuz için bunları alışıyoruz artık. Ama Avrupalı buradaki faciayı görüyor ve bu faciayı görmüş olduğu zamanda bir tepki gösteriyor. E tabii ki bu tepki yani Türk halkına gösterilmiyor, bu yöneticilere gösteriliyor. Yani hala arkasında konsensüs kalmamış olan yöneticilere gösteriliyor. O da eski şeyleri çıkartıp yeni yandaş medyasına yaptırmış olduğu analizlerden hala arkamda konsensüs var diyor. Şimdi böyle bir mesela bunu acaba somut olarak anlatılsa? Ya olur mu öyle bir şey demez misiniz? Bir vicdan olan herhangi bir insan böyle bir yasaklamanın yanlış olduğunu anlar. Yani bir idari bir adam çıkacak bunu beğendim bunu beğenmedim burayı kapat burayı aç diyecek. Bunun ve kriteri de yok. Ondan sonra da bunu 48 saat içerisinde bir pardon 24 saat içerisinde bir hakime götüreceksiniz. O hakim de 48 saat içerisinde karar verecek. Şimdi Türkiye'mizde. İdare hukukunun bir düzeni vardır. Bu. Bunu da sitesi engellenen, erişime evet. engellenen vatandaş yapacak. Yani mi? şimdi bunu, bunun bir kere tebrik ulaşımı kaldı ki biliyorsunuz idarenin yavaş olması doğal olduğunda bizdeki kanun şöyle tezahür etmiştir. 60 gün içerisinde idare hiçbir şey yapmamış ise talebinizi reddetmiş sayılır. Yani idarenin 60 gün içerisinde evraklarına ulaşamayacağı bu kadar kompleks bir bürokrasi içerisinde gerekli tepki gösteremeyeceği düşünülmüştür. O yüzden idareye yapılan tebligatlarda da öyle iki günde üç günde idareyi bir tebligat hilesine düşünemezsiniz. Yani orada da süreler uzundur. Bir vatandaş için yedi gün olan bir süre idare için otuz gündür. Yani bunun gibi şartlar vardır. Dolayısıyla idarenin yavaş olacak varsayılmıştır. E peki bir hakimden siz nasıl bekliyorsunuz? İşi gücü yok da. Yani hakimin <gülüyor> e 24 saat içerisinde karar verecek. E vermezse ne olacak? Hah. Bravo yani, ben şimdi ağzım demeden beri bir soruyu sor. Tabi, öyle mi? Disiplin suçu. Vermedin kararı kanun maddesi var. Şimdi böyle bir durumdaki bir hakim otomatik olarak iki tane seçeneği var. Birisi de facto reddetmek. Yani ne okuyamadım bile dosyayı vicdanıma uyumuyor. Reddederim. Dolayısıyla ben olsam bir hakim orada matbu bir red formunu hazır tutarım. 24 saat geçmeden de hemen veririm. Çünkü dosyayı incelememe mümk imkanım yok. Delillerim toplanmamış. Daha vahimi... Kabul etmek <gülüyor> yani çünkü o zaman inceledim ve bir kanaat oluştu diyorum. Şimdi bir kanaat oluşturamayacağıma göre bu kadar kısa bir sürede bir kere Türk yargısı yani bütün dünyada yargı tez, antitez ve sentez üzerine kuruluyor. Yani i̇ki tarafı dinlemeniz lazım. Yani tek başına konuşup şimdi sen de bunu hani e, kateşizm gibi sen de bunu böyle kabul ediyorsun değil mi diye yargı olmaz. Yani iki tarafında özgürce sesini çıkarması lazım. O yüzden biz avukatlar örneğin bir tarafı ettiğimiz zaman savunmasını ikinci bir kişinin savunmasını alamıyoruz. Çünkü belki orada bile bir çatışma yanlışlığı olur. O yüzden bir kişiyi savunacaksınız. Burada da bir tez bir de karşıda antitez olur. Şimdi burada ne yapıyorsunuz? Hakime diyorsun 24 saat içerisinde sen topla bunları. Senin önünde bir tez antitez yarışması yapsınlar. Sen de sağduyunu kullan. De sentezini yap. Yok böyle bir şey. Bu otomatik bir e onaylama mekanizmasına dönüşüyor. Ama idare aslında bir tez koyuyor ortaya. Verdiği yasaklama kararıyla. Tabii beni dinle diyor idare. Beni dinle diyor. Yani ben ne diyorsam onu yap diyor. Kime diyor? Yargıya diyor. Evet. Şimdi facia bunladır. Yani şimdi bu yargıyı nasıl görmek biliyor musunuz? Bu yargıyı artık yargı dediğimiz bir bütünsellik içinde değil. Adliye diye bir devlet binasının içerisinde çalışan devlet memurları olarak görmekti. Bu da adliye olarak gördüğünüz zaman yargıyı maaşını Adalet Bakanı'ndan alıyor. Tabii ki emrini dinleyecek diye de devam edebilirsiniz yani. Şimdi bu yargı bağımsızlığına daha yani hakarettir esasen yani böyle bir karar bir idari insanın yargıdan daha üstün bir şekilde bir yaptırım uygulayabilmesi düpedüz yargıya bir hakarettir. Ama bunları da işte görüyoruz belki tabii Cumhurbaşkanı onaylamayabilir tabii hala bir umudum var benim yani oralarda var mı? Yani benim umudum şöyle Cumhurbaşkanı birçok defalarda sağ sağduyusunu kullandığını gördük. O yüzden belki bu sefer de kullanır ama tabii bazen de umutsuzluğa kapılıyor insan. O yüzden ama ben sağduyunun her zaman galip geleceğine inanmak istiyorum. Ne yani, güzel. Yani bu, bugün. Yok, yok bu sansür devam edemez. Yani e, şimdi şöyle bir şeydir bakın. E, Türkiye'de bu kadar geniş iletişimin olmadığı dönemlerde oldu. Gene halk bir şekilde haberleşti. Şimdi bu kadar e, sıktığınız zaman bir e, insan grubunu onlar kendi yolunu gene bulacaktır. Yani medyalarını satılmışsa e, kulaktan kulağa bir şey olur. Yani Türkiye'de medya baskı altında kaldığı zaman insanlar doğru habere ulaşamıyor muyuz? Yani sonuçta gene öğrendiler. Ama şimdi lafınızı bölmüş Laf ol. oluyorum ama... ...Türk halkı DNS ayarı değiştirip yasaklı erişim <gülüyor> engellenmiş yerlere girmeyi öğrendi. <gülüyor> Muhtemelen. Evet. E, ama bu sefer bu düzenlemede... E, noktasal erişim engelleme URL bazı tabanlı erişim engelleme de mümkün kılınacağı için ki inşallah bu programda erişim sağlayıcıları birliği adı altında bunu e, internet aktörlerine onların cebinden para harcatarak yaptırmak gibi bir o da bir, garip bir e, akla Seza yani. başka düzenleme daha evet. var Tabii. ona da geliriz e, böyle bir teknik bir yöntemle yapılmış engellemedi. Onu aşmak da daha masraflı ve zor olacak. Ha, evet. yani aşmak isteyen Daha doğrusu ki. bulamayacaksınız ki adresi. <gülüyor> Güvenlik ee, oraya güvenliği yani, uzun evet. adımız, Belki <gülüyor> Onunla ilgili şimdi. daha uzun anlatırım. Birazdan müziğe gireceğimiz de onu sonraya bırakıyorum. VPN vesaire hmm. konusunu. Ama e, teknik olarak şunu söylemek istiyorum. E, ben baktığımda bir de şöyle bir yoruma vardım. Şimdi Vedat Bey dedi ya işte idare kendisini yargıdan daha üstün görüyor. Ee, hani olacak mı olmayacak mı hep beraber göreceğiz ama eğer kanun kabul edilirse. Şimdi bir de şöyle bir e, durum söz konusu. Diyelim idare bir sayfanın bir bilginin bir e, şeye bir şekilde yasaklamaya karar verdi. Hemen arkasından Vedat Bey'in kötümsel olduğunu ümit ettiğim yaklaşımı gerçekleşmedi. Ve hakim bu kararı bozdu. Dolayısıyla size tekrar açıldı. Teknik olarak o kadar kolaydır ki idare tarafından aynı kararmış gibi gözükmemekle beraber aynı yasaklama sonucunu doğuracak olan kararı üst üste iki kere, üç kere, dört kere, beş kere almak. Tabii geçiyor. hem de dört saat içinde. Hem de dört saat içinde. Pratik olarak aslında hukuk burada etkisizleştirilmiş durumda. Çok doğru söyledi. Tamamen doğru söyledin. Şimdi bir milletvekilimiz bir konuşma yaptı. Ee, ne, bu konuşması da tutanak olarak yayınlanmış durumda. Bu tutanakları alıyor, kendi web sitesindeki bloguna koyuyor. Şimdi bir milletvekilinin hem yargı ve kürsü dokunulmazlığı kapsamında bunu oraya koymasında da hiçbir mahsul yok. Soru önergesi verdi evet. hatta daha sonra. O, o soru önergesinin olduğu web sitesini daha bu kanun çıkmadan kapatan bir idaremiz var. Yani şimdi dolayısıyla. <gülüyor> Ama pardon onu sonra sehven oldu falan. Yani, yani kaçmış hmm. gözüne hani falan yani pardon. yani Şimdi bu bunlar tabii hepsi hikaye. Yani burada gerçek bir baskı rejiminin karşısındayız. Şimdi bu kadar e, gerçekçi bir şeyi daha nasıl açıklayalım? Yani bunun adını e, yani hani tam tanımını da koymak lazım aslında. Bu düpedüz bir faşizmdir yani. Ben öyle değil de <gülüyor> müzik açıklayalım diyecektim. Peki <gülüyor> ne dinliyoruz bugün? Lillimarle. the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through. For you, Lily Marley. For you, Lily Marley. Bugler tonight. Don't play the call to arms I want another evening with her charms. Then we will say goodbye and part I'll always keep you in my heart With me, Lily Marley With me, Lily Marley Give me a roar To show how much you care Tie to the stem A lock of golden hair Surely tomorrow You'll feel blue But then will come A love that's new For you, Lily Molly, For you, Lily Marley marching in the mud and cold and when my pack seems more than I can hold my love for you in use my might I'm warm again my pack is light it's you Lily Marlene it's you Lily Marlene my love for you When you use my might, I'm warm again, my pack is light, it's you. 94.9 Açık Radyo'dayız. Dilimaller'den dinledik. Bilgi Şanı Goku programında konuğumuz sevgili avukat Vedat Gürer. Tekrar merhaba. Merhaba. İyi oldu bu Dilimaller dinlediğimiz. Bunun filmini hatırladım. Eee savaşa ara veriyordu iki tarafta. Siyah beyaz değil evet, mi? Evet siyah beyaz. Evet. Dilimaller'in sarı saçlarıyla Aha. böyle Çok etkileyici bir filmdi gerçekten. Evet. Eh, birinci yarıda yani radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için e, 5651 sayılı internet üzerinden yapılan yayınlar ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele kanunu e, diye mahsus tam adını uzata uzata söylüyorum. Çünkü internet kanunu diye çabucacık geçiliyor evet. kolaylık olsun diye o internet kanunu tırnak içinde herhalde. Pek sevimli bir niteleme şey olmasa yani. gerek değil mi? Evet, evet yani. Onu konuştuk benim. sevgili dinleyenler. Bu programı cuma akşamı kaydettiğimizi, stüdyo kaydı olduğunu vurguladık. Cumartesi, pazar ülkemizde ne oldu ne bitti bilemeden yapıyoruz. Bu, değiliz. Bu konuşmaları. <gülüyor> Şimdi isterseniz e, bir şey var. Çok güzel bir rapor hazırlamış bizim Yaman Akdeniz'le Kerem Altıparmak. Evet. Onun bir sayfa adresini vereyim ben. Çünkü Lütfen. birinci yarıda Vedat Bey çok güzel hukuki analizler yaptı bu kanun neden sakat bir kanundur diye. Orada da bunları belki daha basit ve derdğerli toplu bulurlar. cyberrights-org-tr. cyberrights.org.tr mi? Evet. Orada e, 5651 sayılı kanun hakkında rapor evet. hem uzun bir versiyonu var pdf formatında hem de özeti var. Orada işte çok güzel özetlemiş arkadaşlarımız yani kanun e, idare ve hukuk dal ilkesine aykırı, hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu, keyfi uygulamalara karşı e, çıkmayı mümkün kılacak etkin başvuru yolları olmadığını... Anayasa ve insan hakları açısından e, sakat olduğunu. Zaten Vedat Bey de ilk yarıda söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde e, Ka karar var. Yargılanıyoruz yani. bu yüzden diye. Karar var evet. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kanunun bu haliyle değil üstelik. Bizim düzelsin diye yıllardır konuştuğumuz eski haliyle e, bir evet 10. madde ihlali olduğunu açık açık hükmetti ee, bir çok kısa araya girmek yok, istiyorum ben, ben bunu söyleyecektim yok, demin adresi de bir hata yapmışız galiba ben yanlış söylemişim o yüzden izninizle düzeltmek istiyorum çife ee, çife çife nokta e, cyber c y b e -r, -right, r i g h t s nokta o or. r g nokta evet evet, Hı -hı. evet. Yani o tabi rapor çok güzel bir rapor. Ee, dediğim gibi e, Yaman çok iyi çalışmış yani bu konuda. Kerem'le beraber Kerem, evet. Kerem Altıparmak. Yani bu tabii e, biliyorsunuz hukuk tarihi böyle güzel yazılmış kitaplarla doludur. Yani. <gülüyor> Şimdi idarenin acımasızca e, bastırmış olduğu yerde bunu artık kitaplar yetmiyor. Burada yani bu e, mutlaka geri gidecek diye inanıyorum. Bu kadar özgürlük alıştır alıştır ondan sonra kısıtla bu yüzyıla göre değil. ...ya baştan hiç vermeyeceklerdi... ...en rahatı buydu yani... ...bu kadar özgürlük fazla diyeceklerdi bitecekti yani. Peki sevgili Gürer şeyi merak ediyorum siz... ...biliyorum ki bir taraftan da hani... E, işte ...tarihe merak var... ...bir taraftan farklı ülkelerde neler oluyor merak var... ...belki internet çağı ve buradaki bu anlamdaki... ...çağa uymadığını düşündüğümüz... ...yasaklamalar... E, ...Türkiye ve bu çağ için yeni ve ilk olabilir ama... ...eminim başka konularda, başka ülkelerde başka çağlarda benzerleri yaşanmıştır. Çok ilk değil ama Muratçım yani 5651 bizatihi zaten. Elbette o da bir şey. Evet. Yani o, ama yani biraz o, daha bir daha daf, uzaktan biraz daha genel bakarak söylüyorum hani. Yani. Şimdi, tarih tekrürse dünya Türkiye'de ileride bunun neye benzeyeceğini, nereye döneceğini düşünüyorsunuz merak ediyorum. Şimdi tabii bağlı bulunduğumuz hukuk grubu, kontinental hukuk dediğimiz Avrupa kıta Avrupası hukuk kültürü. Şimdi kaldı var, mı öyle bir hala şey? o ayrım var. Yani bir taraftan olsaksa. Hayır, hayır bizde son... Ha, yani? Yok bağlı olduğumuz diyorum hani kültürel Teorik, Teorik olarak. Şimdi Hı. bu kültür zaten bir anglo hukukuna göre biraz daha az özgürlükçüdür. Bakın bu yani Fransız ekolü vesaire dediğimiz idare ekolleri hep biraz daha böyle devleti ağır tutan merkeze ağırlık koyan yerlerdedir. Bu yüzden de biraz daha yasaklama temayülleri yüksektir diyeyim. Ama e, Amerikan hukuku veyahut da İngiliz hukuku gibi e, alanlarda yasaklama biraz daha sonradan e, düşünülür. Yani burada şimdi tabii Türkiye e, kendisini artık bu hukuktan da çıkarttı. Daha da geride e, kabul edebileceğimiz. Başka sahiplerle yapılıyor. E, yani mesela işte. Pakistan'da bile e, bakın böyle bir hukuk yok. Yani şimdi Pakistan bizim gözümüzde hep hani geri bir ülke gibi gelir ama örneğin bir darbe olduğunda Pakistan'ın bütün yargıçları istifa etmiştir. Bizimkiler gibi gidip generallere saygılarını sunmamışlardır. Yani e, şimdi onun için hani bazı alanlarda bazı ülkelerden bile çok geride olduğumuzu söylüyorum. Yani beğenmediğimiz yani e, açıkçası. Suudi Arabistan'da böyle bir yasak var. Offline internet var bildiğim kadarıyla. Yani e, artık nereye gidiyorsunuz? Hani En e, tutucu, en gerideki insanların arasına memleketinizi layık görüyorsunuz. Şimdi niçin buna yapıyorsunuz? Yani bunu da anlamak mümkün değil. Şimdi ben biliyorum ki Türkiye bol kanunlar memleketidir. Yani her zaman için esas niyetimiz ne burada? Şimdi adını söylememize gerek yok. Bazı olurlar, bazı yeğenler ve bazı insanların konuşmaları falan yayılmasın. Şimdi bu yayılmayı engellemek için ben çok bol bir yasa yapıyorum. Amacım esasen yani toplasanız belki 30-40 sayfayı yok etmek hani internet üzerinden. Belki 20-30 ses kaydını 3-5 tane de görüntüyü yok etmek. Neden? İşte seçim öncesi hani e, halkı tam bilgilenmesinler. Yani ne oldu Bir de Twitter'ı bunun gibi şeyleri zorlaştırmak, Acil durumlarda. Ha, şimdi niyet bu. YouTube bu, videolarını kaldırmak. Ha, Gittikçe iler genişliyor geniş, tabii. Yani i̇şte bu niyeti koyarken Öyle bir yasa koyuyorsunuz ki sizin amaçlarınıza hani hepsine kapsasın aman falan diye çok bol bir yasa bu. Yani aşırı yetki veriyor. Şimdi bu yetkilen örneğin Türkiye'de hep böyle dönemler olmuştur. BDDK'nın yani banka denetleme kurumuna da zamanında bir yetki veriyorsunuz. Sonra nasıl toparlayacağınızı bilmiyorsunuz. Doğmamış çocuklara kadar borç faturası çıkartıyorlar. Yani sonra bunu hukuka uydurmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu, bu da böyle bir kanun inanılmaz bir bolluk veriyor idare. İstediğini atacak, kesecek, yasaklayacak. 2-3 gün sonra bu kendilerine döndüğünde e, o zaman diyecekler ki vay bu kanun e, yanlış. Hep biz böyle gidip gelmek zorunda mıyız bu ekstrem uçlarda? Yani bir türlü niçin bir e, sağduyu kültürü, ortada birleşme kültürü olmuyor? Bu işte anlaşılır bir şey değil yani. Ama burada tabii ki şöyle bir e, sözü söylemek lazım. E, malum e, halkımızın Sağ, ...halkımızın sağduyusuna ben hep inanıyorum. O inancımda da bir tane şey... ...halktan bir deyim söyleyeyim size. E, diyor ki e, vatandaş... ...böyle kendi arasında konuşurken... E, diyor, e, babayı, ...babayı hayırsız evlat. E, memuru süslü avrat... E, ...köylüyü de... E, ...kara inat öldürülmüş. Şimdi... E, <gülüyor> <gülüyor> ...şimdi bu... E, ...gibi bir sağduyuya da sahip... ...bir milletimiz var. Yani bu işler inatlı olmaz... O yüzden ben inanıyorum ki bu kanun geçmeyecek ve biz yine e, modern büyük ülke olmaya devam edeceğiz. Eh, güzel bir e, dilekti ama <gülüyor> ben sizler kadar iyimser değilim ve böyle Murat gibi şen kahkahalar 5 Şubat'tan beri hiç atamıyorum. İnşallah sizin dediğiniz gibi olur. Bu arada e, yarın yani pazartesiye göre yarın 11 Şubat. The Day We Fight Back günüymüş. Bütün dünyada uluslararası e, internet özgürlüklerinin engellenmesine karşı e, sempatik bir direniş. Onu haber verelim. Salı günü. Evet. 11 Şubat. Salı sallanır derler ama yani. Bu sene salı olmuş. 11 Şubat sene. <gülüyor> Sonuna başlayayım geldik başlayayım programımızın. Tamam. Çok iyi bir hafta diliyoruz sevgili dinleyenler. Vedat Bey'e de teşekkürler. Çok ederim. teşekkürler. Ben teşekkür ederim.